Evet Açık Radyo burası ve Açık Gazete programını dinliyorsunuz ayın 13'ündeyiz. Soma davasında yine yeniden kritik bir zaman. Zira e, 11 Temmuz'da görülmeye başlanacaktı. Yine savcı mütahlası bekleniyor bu duruşmada da. Ama e, hakim heyeti değişti. Enteresan bir şekilde 2017 yaz kararnamesiyle görevinden alındı. Bu davaya e, 13 Nisan 2015'ten beri bakan mahkeme heyeti değişti. Bunun neler getireceğini e, çok da kısa olsa konuşacağız ve bugün aynı zamanda bu bir e, tam da 11 Temmuz'da yaptığımız kayıt program. Evrenişlerle konuşacağız davanın e, ailelerinden, e, ailelerin avukatlarından evrenişler. E, Aytaç Ballı değişmişti, Esra da üye hakim de görev. Derinden alındı. Enteresan bu karar neye delalet? Ee, bunu yatıracağız masaya ve zaten bugün de e, son davaları olduğunu öğrendik. Yani son kez duruşmaya giriyor Aytaç Baldı ve Esra Dokur. Detayları senden duyalım ee, Evrençler. Hoş geldin hattımıza. Hoş bulduk. Merhabalar. Ee, sabah başladınız. Bir tabii... bir sabah başladık. Evet. Ee, şu anda e, öğle arasındayız. E, bu kaydı yaptığımız esnada Hı -hı. E, mahkeme başkanımız Aytaş Ballı ve diğerimiz esasda okur çıktılar duruşmaya Hı -hı. E, rutin bir duruşma olarak başladık e, sonrasında e, bu mahkeme heyetinin e, değişikliğinin yanı sıra bir de, değişikliğimiz var aslında oradan başlamak gerekir Hı -hı. E, takip ediyorsunuz e, yakından Aralık ayından bu yana biz bu dosyada Savcının metas hakkında müsahalatını bekliyoruz. Evet. E, duruşma savcımız Sükrat e, Aralık ayında müsahalam hazır dedi. Verilen ihtiyaç molusundan 10 dakikalık bir ihtiyaç molusundan sonra duruşmaya devam ettiğimizde müsahalamı derleyip toparlayacağım diyerek müsaher vermedi. O evet. gün bugün durdu vermeyerek 7-7,5 aydır e, dosyayı silinceme de bıraktı. Evet. E, ve e, cenk arasında hakimlerin değişmesinden önce savcımız değişti. Başka bir duruşma savcısı görevlendirildi. Haziran sonu itibariyle. Hı hı. Ee, yeni gelen savcımız da geldi ve dedi ki Haziran sonunda görevlendirildim. 300 klasör, 3 TB dosya bu hazırlayamadım dedi. Evet. Ee, bizler de e, ailelerin avukatları olarak heyet değişikliğine ilişkin görüşlerimizi ve bundan sonrasında ilişkin taleplerimizi ilettik. E, Bence bu heyet değişikliği e, yargı üzerindeki baskının e, yargının siyasi müdahaleleri açık olmasını açık net göstergesi. E, yine takip ettiğimiz üzere yaklaşık bir senedir e, devam eden bir baskı filtresi var mahkeme heyetine karşı. En ufak kararlarının reddalıma götürülmesinden başlayarak, evet. e, dosyada giderek artan şekilde, sanık müdafilerinin keser döner, sap döner gün gider hesap döner dediği duruşma salonunda mahkeme heyeti tarafından. Ee, sonrasında e, sanık müdafilerinin bu el arttırmayı bu e, görüşlerini arttırarak e, size en yüksek makamlara şikayet ettik dedikleri bir noktadan sonra e, heyetin değişikliği sadece e, siyasi baskının sonuç vermiş olmasıyla açıklanabilir. E, biz e, mahkemeye bir dilek sunduk, SK'ya gö gönderilmesi talebiyle e, bu dilekçem SK'ye gönderildi de detaylı olarak açıkladık. Sadece bu değişikliğin yapılmış olması bile başlama başta adil yargılanma hakkının ilanedir. Doğal yardımcı ilkesine aykırıdır. Ee, delillerle temas eden, keşfe giren, tanıkları dinleyen, tanıkları dinleyen, müştekinleri dinleyen doğal hakimlerin e, karar vermesi gerekir. Evet. Biz hiçbir zaman bu heyete kefil olmadık. Ne karar vereceklerini bilmedik, bilemeyiz. E, yeri geldi biz mahkemenin kararlarına itiraz ettik. Yeri geldi tartıştık e, ama her ne olursa olsun doğal hakim ilkesi gereğince davaya başından başlayan hakimin karar vermesi gerekir. Bu herhangi bir dosya değil. E, 301 e, insanımız öldürüldü. Bunun davası bu. 301 tane cinayet dosyasından daha kapsamlı çok evet. ciddi teknik e, tartışmaların yapıldığı bir dosya bu. Bu dosyaya herhangi bir insan evladının gelip sadece okuyarak karar verebilmesi zaten vicdani bir karar olmayacaktır. Evet. Mümkün değil. Dolayısıyla bizim itirazımızın, ailenin itirazının sebebi budur. İnsan aktarısının uzlaşması, anayasının güvencesi ve Birleşmiş Milletler Komite kararları çok net bu konuda. Doğal Yargıç ilkesi, adil aydınlanma hakkının önemli bir bileşenidir. Ee, ve bu ihlal edilmiştir. Sadece bir e, tasarrufla, bir idari, siyasi tasarrufla e, bu ilke ihlal edilmiştir. Evet. E, aileler biliyorsunuz e, her ayın ön yürüyorlar. Adalet yürüyüşü devam ediyor. E, bu sabah da aileler yürüdüler. E, ve bu müdahaleleri de e, izah eden bir basın açıklamasıyla girdiler buluşmaya. Ailelerin e, adalet arayışı devam edecek. Bizlerin de adalet arayışı devam edecek. E, ancak şimdi biliyoruz ki bu heyetin görevinin değişmesiyle e, adil ayranma hakkı ihlal edilmiştir. E, mutlaka buradan herhangi bir ayın başvurusundan ihlal çıkacaktır. Evet. E, böyle bir dosyada bu kadar net siyasi müzahirelinin e, yapılmamasıdır tercih ederdik. Ama buna da tevessül ettiler. Bekliyorduk bir yanımızla. Onun Uzun süredir. Ama bekliyorduk. Evet. Ee, buna da tevessül ettiler. Ee, zaten bu işin e, soma katliamının sorunlarından birisi de siyaset e, siyaset sermaye ve tarih sendikanın ortak sorumluluğunda gerçekleşen bir katliam bu. E, kamu görevlileri hala yargılanmıyor. E, hala izin verilmiyor kamu görevlilerinin yargılanmasıyla ilgili. Ee, buradan tıkanmışken sermayenin e, yargılanmasının önüne de siyasi bir müdahaleyle geçmek istiyorlar. Evet. E, durumumuz budur. Evet ve aslında bir taraftan da e, nihayetinde olacak olan şey bugün söylediğimiz gibi Aytaç Bağlı'nın yani mahkeme heyetinin son kez davada olduğunu biliyoruz. E, kararı başka hakimler verecek. Bu konuyla ilgili 301 kişi tarafından bir imza da e, imza kampanyası evet. başlamış oldu ve bir açıklama yapıldı. İçinde çeşitli aydın sanatçılar, gazeteciler var e, ve aslında hı hı. net talep de tekrar ve tekrar söylenen şey dosyayı bilen hakimlerin karar verdi. Çok net çok basit bir taleple devam eden bir süreç var. Tam da bunu söylemişken bir emsal karar çıktı. Yargıtay'dan Soma davasında emsal karar bir niyet okuma gibi gözükmesin Evren ama e, ciddi bir e, emsal karar olduğu söz ediliyor medyada en azından böyle yankı buldu bu karar 125 bin lira tazminat ödenecek maden katliamında hayatını kaybeden işçilerden Murat Avcı'nın kızı Merve Ceylan'a Yargıtay'ın verdiği bir emsal karardır deniyor ama zamanlama enteresan bir şekilde gerçekten manidar gibi gözüküyor yani tam da bu hakim savcı değişikliğinin üzerine ve kamuoyunda bu konuyla bir şekilde tepkiler yer almaya başlamışken emsal karar ve e, örnek oluşturacak da 125 bin lira yani burada paraları konuşuyor olmak çirkin bir tarafı bana kalırsa işin ama caydırıcı bir beda gibi değil. Üstelik Türkiye kömür işletmeleri ödeyecek bu 125 bin lirayı. Evet. Bir kamu kurumunun da e, burada hakikaten e, mahkum edildiğini görmüş oluyoruz. <Gülüyor> Bizzat Yargıtay tarafından. E, hakikaten emsal karar mıdır? Nasıl değerlendiriyorsunuz siz bu kararı? Şimdi e, biz e, taciat davalarını takip neden e, avukat ekibinde değilim? Uh -huh. e, tazminat davalarının sürecini sadece e, takip ediyorum. Öyle söyleyeyim. Uh -huh. e, bu ceza dosyadan bağımsız bir şekilde ilerledi tazminat davalarının süreci. Dolayısıyla zamanlamasız ne bende manidar? E, gerçekten uh -huh. bununla ilgili söyleyeceğim şeyler ancak hislerim olur. Uh -huh. e, ama bu dosyanın iyi tarafından bakalım. Ama o kadar kötü günlerden geçiyoruz ki iyi tarafına ihtiyacımız var. Evet. İyi tarafından bakarsak TK'nin Türkiye Kömül İşletmelerinin sorumluluğunun kabul edilmiş olması iyi, bunun bir iyi şey. tarafıdır. Evet. Bir diğer iyi tarafı rakamsal olarak e, tersinat miktarı düşük olmakla birlikte e, kararın içeriğinde e, Soma Maden Katliamı'nın nedenli büyük bir e, toplumsal yaraya yol açtığı Hı -hı. ortaya konulmuş bu tartışın oluştu. Ve verilen kararların, verilen tazminatların ve cezaların caydırıcı etkisi olması gerektiği üzerinde durulmuş. Hı hı. E, bu açıdan karar olumlu. E, Ailelerin çoğunun zaten e, tazminat miktarıyla çok şey yok, çok derdi yok. Aileler ceza alsın e, sorumlular e, peşindeler hı hı. ve e, bunun bedellerini maddi ve manevi olarak ödesinler peşindeler. Ve bir daha iş cinayetleri yaşanmasın evet. diye bu adayet mücadelesini yürütüyorlar. E, rakam evet az ama hani dosyayı bilmeden de e, çok da fazla bir şey söylemek istemiyorum. Hı hı. E, hani öğren e, işçimizin e, evli olup olmadığı çok, kaç çocuğu olduğu e, başka bakmak mümkün hüküm insan olup olmadığına göre değişebiliyor mu tarz miktarları. Hı hı. E, rakamı ben de az buluyorum ama dosyayı bilmeden daha fazla e, yorum, yapmak, yorum yapmak yanlış olur. E, çok istemiyorum açıkçası. Şahane. Evet, enteresan. Bunu da izlemeye devam edeceğiz. Bir emsalar evet, karar. Evet, Caydırıcı evet. olacak mı bilmiyoruz ama iyi tarafı doğru bir yere parmak basıyorsun. E, TKİ'nin yani Türkiye Kömür İşletmelerinin e, bir e, cezaya en azından tabi tutulmuş olması, kamu kurumlarından birinin e, bir sorumluluğu olduğunu yargıtay da onaylamış oldu. Evet. E, Asıl olan insan yaşamı. Yani e, bu zamana kadar alınan bütün bilirkişi raporları hem mahkemenin aldığı hem e, çalışma sosyal güvenlik bakanlığının aldığı hem meclis komisyon raporu e, konuyla ilgili çok sayıda e, kurumda çalışma tuttu. E, o bütün aslında raporların ortak e, yönü e, hem sermayenin hem bu sanıklarımızın sorumluluğunu işaret ederken bir yandan da kamu kurumlarının da aslında bu katliamda hazırlanış sürecinde sorumlu oldukları ...net bir şekilde o şeye konuldu... ...ben dediğim gibi... ...yelgitayın e, tazminat asistine karar ...bu açıdan olumlu buluyorum... E, hmm. ...miktar evet... E, ...satmin edici değil... ...bu anlamda caydırıcılık konusu yok... ...ama belki kamuya... bir mesaj e, ...şeyi gösterecektir... ...yani sorumlusunuz siz... Evet. ...burada sizin sorumluluğunuz var... ...insanların madenlere mahkum eden koşulların oluşmasında... ...sorumluluğunuz olduğu gibi... ...bunun denetlenmemesinde ve katliamlarla... ...sonuçlanmasında da sorumluluğunuz var denmiş olması e, önemlidir. Evet. Devam ediyor şimdi o zaman Soma davası. Enteresan, yine ilginç bir dönemecindeyiz. Neler olacağını izleyeceğiz. Bu aydan e, sonra değişecek e, bu hakim heyeti. Evren İşler ile konuştuk. Kendisi e, duruşmanın, davanın ilk gününden itibaren takip eden avukatlardan sadece bir tanesiydi. E, çok teşekkür ederiz. Eklemek istediğim bir şey var mıdır Evren? Biz teşekkür ediyoruz. Ee, i̇yi yayınlar diliyorum. Yine. Adına. Görüşmek izlersin. üzere. Hoşçakalın. Kal. Hoşça Hoşçakalın. Ve ayın 13'ü Soma nöbeti Temmuz ayını dinlediniz şimdi. Savcı mütalaası aylarca beklendi. Haziran ayında tekrar bir savcı değişikliği oldu. Ve şimdi de korkulan oldu. E, hakim heyeti değişmiş oldu. 2017 yaz kararnamesiyle mahkeme başkanı Aytaç Pallı Akisar Ağır Ceza Mahkemesi başkanıydı. Kendisi ve üye, e, üye hakim Esra Dokur gitti. E, bunun önemini konuştuk. Aileler... En azından bütün bu dosyaya, bu ciddiyetli dosyaya dosyayı bilen hakimlerin karar vermesini istiyor. Talep bu yönde kamuoyu vicdanı rahat olmayacak. Aksi halde bu davadan çıkan herhangi bir sonuçta da neler olduğunu izlemeye devam edeceğiz. Ben Seçit Türkan, Teknik Masa'da Ömer Şahin'le beraberdik bugünkü yayınımızda. Ağustos ayında tekrar görüşmek ümidiyle diyelim. Şimdilik hoşçakalın.